Bize ayrılık yazıldı 2. Mahi Sehle bir türlü yatışmıyordu. Annesinin kucağında çırpınıyor, ne dediği anlaşılmayan sesler çıkarıyordu. Yatak odasının kapısı açık kalmıştı. Ve Sehle babasının koridorda yere yatırıldığını, üzerine silahların doğrultulduğunu görmüştü. Ağlayıp çığlıklar atmasının nedeni bu olmalıydı. Annesi bunu fark eder etmez kapıyı kapattı. Bu sefer daha da çok ağlamaya başladı Sehle. Kesik kesik sesler çıkarıyor. Ba diyor gerisini getiremiyordu. Babasını çalışma odasına almışlardı. Evde ne var ne yok aramışlar, minderlerin dahi içini boşaltmışlardı. Yatak odasına bir bayan gelmiş, arama yapacağını söylemişti. Sehre onu görünce korkmuştu. Annesinin kucağına iyice sokulmuş, iç çeke çeke ve sessizce ağlıyordu. Uzun bir bekleyişti. Babasını görmek istiyor ama kadından korktuğu için de sesini çıkaramıyordu. Uzun bir bekleyişin ardından kapı tıklanarak açıldı. Babasıydı. Sehle babasını görünce heyecanlandı. Kucağına atıldı. Babası, ''Güzel kızım, bu adamlar babanı götürüyorlar. Ama sakın üzülme, çünkü yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. Bana dua et olur mu?'' dedi. Sehle cevap vermek istiyordu ama ne yaptıysa konuşamadı. Tuhaf sesler çıkarıyordu. Kim bu adamlar? Gitme onlarla, beni bırakma, ben sensiz ne yaparım babacığım diyemedi. Seni çok özlerim, çok üzülürüm de diyemedi. Çırpınıyordu sadece. Gözleri doldu babasının. İki damla yaş süzüldü yanaklarından. Sakallarının arasından yol bularak kızının yüzüne düşmüştü. Ilık bir su damlası. Sehle, o ıslaklığı hala hissederim derdi hep. İlk gözyaşlarıydı babamın. Benim için akmıştı. Babası telaşlanmıştı ancak çaresizdi. Biliyordu ki gecenin şoku sebep olmuştu bu duruma. Elleri kelepçelenmişti. Artık cazı için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ve kucak değiştirdi seyle. Kapının önünde durarak bir kez daha arkasını dönüp baktı babası. Annesiyle de vedalaşarak sizi emanetleri zayi etmeyene bırakıyorum diyerek Merdivenleri inmeye başladı. Mama sanki onun içindeydi. Kaynıyordu yüreği. Birazdan patlayacak bir volkanik dağ gibi. Nefes alışverişleri değişti. Bir hırıltı duyuluyordu sadece. Ardından da içine doğru patladı volkan. Sessizce, hiç böyle bir acı duymamıştı. Sehrenin konuşamıyor oluşu nedeniyle babası aklını, ruhunu orada bırakmıştı. Annesi, bu onun fikren hazırlıklı olduğu bir sahneymiş, bunu daha sonra öğrenecekti. Yüreği burkulsa da uzun bir ayrılık olmaz inşallah zanlıyla metindi. Onun şu an tek derdi, dili tutulan biriciydi. O gün çalan her zille beraber ağlamaya başlıyordu sehle. Annesi ilk başta zil sesiyle irtibatlandıramamıştı ağlamasını sabahki olayın travmasının devam ettiğini düşünmüştü. Fakat daha sonra zil sesinin bunu körüklediğini fark etti. İlk işi zili sökmek olmuştu. Sesi duymazsa olayın tekrar tekrar zihninde canlanmasına engel olabiliriz diye düşünmüştü. Ev, Müslüman teyzelerin akınına uğramıştı. Sehle ve annesi Müslüman bir ailenin nezaretinde, misafirleri evde bırakarak doktora gitmişler, onun kısa bir süre sonra eskisi gibi konuşabileceği haberini aldıktan sonra, gönüllere rahat bir şekilde eve dönmüşlerdi. Evdeki herkes onu kucaklıyor, her zamankinden daha fazla ilgi gösteriyordu. Anneanne ve babaannesi de gelmişti. Normal zamanlarda onlarla bir arada olmaktan sevinç duyan Sehle, yanlarına dahi gitmemişti. İlgiden de sıkılmış, annesinin odasına giderek, Dolap ve kapının arasında kalan küçük boşluğa sokulmuş, dizlerini karnına çekip büzülerek oturmuştu. Gözlerini duvara, zihnini de babasına sabitlemiş, öylece kala kalmıştı. Babası neredeydi? Yabancı adamlar onu nereye götürmüşler? Ellerini neden bağlamışlardı? Onu tekrar görebilecek miydi? Her yer bir anda karardı. Bir yerlerden ayak sesleri geliyordu. Ağır ağır yürüyordu gelen. Gıcırtıyla açıldı kapı Yerde soğuktan iki büklüm olmuş bir beden yatmaktaydı Üzerinde beyaz giysiler Uzun sivri burunlu ayakkabılar giymişti diğeri Ayak ucu ile yerde yatana dokundu Kıpırtı yoktu Bu sefer daha hızlı dürtmeye başladı Hayır, hayır tekmeliyordu resmen Neresine denk gelirse Küçücük bedeniyle köşeye sinmiş olanları izliyordu Korku tüm bedenini kaplamıştı. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Yerde yatan adamın elbisesi yer yer kan izleriyle dolmuştu. Hiç sesi çıkmıyordu. Uzun burunlu ayakkabısı olan adam ''Ölmüş, ölmüş'' deyip çıktı odadan. Gittiğinden emin olunca koşarak yerde yatan adamın yanına yaklaştı. Yüzünü çevirmesiyle çığlık atması bir olmuştu. ''Sehle, sehle yavrum!'' Sehle, uyan kızım, hepsi geçti. Rüya gördün yavrum, sadece bir rüya. Annesi bir yandan Sehle'yi teskin etmeye çalışıyor, bir yandan da gözyaşlarını örtüsüyle siliyordu. Küçücüğü saklandığı köşede uyuyakalmış, muhtemelen kötü bir rüya görmüştü. Sehle hala ağlıyordu, içli içli ağlıyor, annesine sıkı sıkı sarılıyordu. Evdeki ziyaretçiler çoktan dağılmış, iki Müslüman abla ve aile büyükleri kalmıştı. Sehlen'in ağlayışı herkesi çok üzmüştü. Kimse konuşmuyordu. Ancak kalpler boş durmuyor, selamet vermesi için Rabb Talaya niyazda bulunuyordu. Babası da aynı sancıyı çekiyordu. Dört gündür sorgudaydı, tek kelime konuşmamıştı. Sehlem konuşamıyor diye. Kimi zaman sabrı taşan sorgucular şiddet uyguluyorlardı. Ancak hiç umursamıyordu, acı da duymuyordu. Nasıl acı duysun ki? Ona göre en acı olan şey, biricinin sesini son kez duyamamış olması. Onun gece yaşadıklarından çok korkmuş olup konuşamamasıydı. Düşündükçe istircağı getiriyor, hamd ediyordu Allah'a. Geride bıraktıklarıma merhamet et Allah'ım. Gönüllerine genişlik ve şifa ver, hüzünlerini, korkularını gider Allah'ım diye dualarını kalbinden semaya arz ediyordu. Dört günün ardından mahkemeye çıkarılmış ve hiçbir delile dayanmadan tutuklanmıştı. Annesi bu haberi aldığında bir an duraklamış, yeni bir serüvenin kapılarında olduğunu anlamıştı. Bakalım neler yaşayacaklardı. Sehle'nin varlığı yalnızlığını giderecek bir teselli miydi, yoksa hüznünü ağırlaştıran, ona baktıkça içini hepten burkan imtihanının zorlaşması mıydı, karar veremedi. Sürecin işleyişini hep duymuştu, tutuklama kararının ardından eşi bir cezaevine yerleştirilecek, görüş günü belli olunca da ziyaretine gideceklerdi. Fakat devlet onlara bir sürpriz hazırlamış, bulundukları şehirde ya da civar illerde hiç hapishane yokmuş gibi bulundukları yere 900 kilometre uzaklıkta bir şehre gönderilmişti. Kuzeydoğu'da soğuğu ile meşhur bir beldi. Yaz mevsimini kısa süre yaşayan, daha insanlar ısınmadan havanın tekrar soğuduğu, karın 8 ay yerde olduğu bir beldi. Bu sevenlerin sevdiklerine hasretini daha da büyütecekti anlaşılan. Uzun yollar sık görüş yapmalarına engel olacaktı. Hasretler mektuplara yansıyacak, kağıt ve kalem özlemlere şahitlik edecekti. Nihayet beklenen gün gelmişti. Annesi Sehre'yi kucaklayarak babayı görmeye gidiyoruz dediğinde Sehre'nin karanlık dünyasına güneş doğmuştu sanki. Nihayet babasını görebilecekti. Çok heyecanlanmıştı. Birçok soru sıralandı aklında. Ancak hiçbirini ifade edemedi. Çok çabalı da ancak söylediği kelimeler tam anlaşılamıyordu. Annesi daha da zorlanmasın diyerek ona yapacakları yolculuk hakkında kısa bilgiler verdi. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Baban kocaman bir binada. Yanında arkadaşları var. Onunla yan yana oturacak sohbet edeceğiz. Ancak süremiz çok az. ''Sadece bir saat onu görebileceğiz.'' dedi. Sehle babasını görmenin heyecanıyla bir saate pek takılmadı. Ancak bina olayına biraz sıkıldı. O, babasıyla açık alanlarda vakit geçirmeyi seviyordu. Anlaşılan orada koşup eğlenemeyeceklerdi. Gökyüzünü doyasıya izleyemeyecek, rüzgarın uğultusunu, kuşların cıvıltısını pür dikkat dinleyemeyeceklerdi. Ve ağabeyler gelmişti. Yol için hazırlanan eşyalar aşağıya indirilmiş, araba hazır edilmişti. Sehle ve annesinin binmesiyle araba hareket etmişti. Ne kadar zaman geçmiş buraya nasıl gelmişti bilmiyordu. Kalın gövdeli ağaçlar vardı her tarafta. Yemyeşil bir orman. Dikkat kesildi seslere. Onlarca kuş sesi geliyordu. O seslerin arasında naif, şefkat dolu bir erkek sesi. Sehle beni bulamaz ki. Sehle ona kadar saymış, oldu mu baba diyordu. Babası olmadı diyerek süreyi uzatıyordu. Bir kez daha sordu Sehle, oldu mu? Cevap yoktu. Oldu mu baba? Bak açıyorum gözlerimi. Yine ses yoktu. Oyunu daha eğlenceli hale getirmek istediğini düşünmüştü babasının. Arkasını döndüğünde, beyaz kıyafetlerle, yerde kanlar içinde yatan babasını gördü. Ve, Hızla Uzaklaşan Bir Silüet Bu Yazı Tevhid Dergisinin 30. Sayısında Yayınlanmıştır.